Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Türkiye genelinde bulunan 80 termik santral projesinden 20 22'sinin yer aldığı Doğu Akdeniz'de, Doğu Akdeniz Çevre Koruma Derneklerinin çağrısıyla ekoloji örgütleri ve yaşam savunucuları, fosil yakıt tüketimine ve termik santrallere hayır demek için Hatay İskenderun Sarıseki'de eylem yaptı. Ali Ağa'da yapılan fosil yakıtlardan kurtul eylemiyle eş zamanlı olarak yapılan eylemde, İzmir Ali Ağa'da yapılan fosil karşıtı eyleme selam gönderildi. Faal halde olan Diler Holding'e ait Atlas Termik Santralinin yakın konumda bulunan Sarıseki Spor Kompleksi önünde bir araya gelen Adana, Hatay ve İskenderun'dan vatandaşlar termik santral projelerinin iptal edilmesini istedi. Çetko Başkanı Sadun Bölükbaşı Sarıseki Payas bölgesinde yapılan ölçümler toprakta ağır metal kirliliğini göstermektedir. Partikül madde kirliliği ise gözle görülen boyutlarda belirgindir bu bölgede halkın yoğun şikayeti olduğu kanser vakaları ve kronik akciğer rahatsızlıkları yukarıdaki nedenlere bağlı oluşmaktadır dedi. Türkiye'de mevcut termik santrallerin ortaya çıkardığı sağlık maliyetinin yılda 11 milyar dolar olduğunu ifade eden İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara, buna rağmen Körfez'in Adana kıyılarına 12, İskenderun kıyılarına 4 yeni ithal kömürlü termik santral yapılması planlaması, Bize yaşam hakkı tanımayan anlayışın ispatıdır diye konuştu kendisi. Yaşam savunucuları kömür başta olmak üzere fosil yakıtlar ve buna dayalı enerjiyle çalışan termik santrallere Ali Ağa'nın kirli sanayi atıklarından oluşan cüruf dağları önünde dur dedi. Dünya genelinde geçen hafta başlatılan fosil yakıtlara karşı kampanyanın son halkasıydı bu. Türkiye'de gerçekleşen eylem. Türkiye'de fosil yakıtların bir noğlu mağduru Ali Ağa'nın... Yani İzmir'de bulunan Ali etki alanında gerçekleştirildi bu eylem. Türkiye'nin dört bir yanından çevreciler, yaşam savunucuları kömürden kurtul, geleceği kurtar sloganıyla Ali Ağa ile Foça arasındaki Ilıpınar'da buluştu. Soma katliamının ikinci yıl dönümü haftasında gerçekleşmesi nedeniyle daha da anlam kazanan buluşmada Kaz Dağları'ndan, Karadeniz'den, Kuzey Ormanları'ndan, çevre platformlarından katılımcılar... İklimi değil sistemi değiştirin mesajı verdi. Karşı bisiklet grubundan ülkenin dört bir yanındaki çevre platformu üyeleri, siyasiler, milletvekilleri, sivil toplum örgütleri ve onların üyeleri burada insan yaşıyor diyerek termik santralin yarattığı tahribata dikkat çekmeye çalıştı. 26 yıl önce Aliağa'da kurulmak istenen termik santrale karşı insan zinciri oluşturanların çocukları bu kez yine eylemdeydi. Yöre halkının da desteğiyle dağ başındaki kalabalık giderek arttı. Önce Draxis grubunun müziğini dinleyen topluluk ardından da arka plandaki Cüruf Dağlarına doğru dur yazısı oluşturdu bedenleriyle. Daha sonra o Cüruf Dağlarına doğru zincirde bir araya geldi eylemciler. Adına yapılan açıklamada fosil yakıt çağının sona erdiği vurgulandı. Artık yeter dendi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi. Pervasızca sürdürülen sorumsuz sanayileşme rotasının sorumluları, fosil yakıt şirketlerini ve enerji politikalarını durduracağız. Yeryüzünü toptan yıkıma götürecek kritik eşeğe getiren, dünyayı hızla yıkıma sürükleyen anlayışa izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında kömürlü termik santraller yaşam alanlarımızı zehirliyor. Bu yetmezmiş gibi Paris anlaşmasını imzalamış olmamıza rağmen, Halen ülkemize 71 yeni kömürlü termik santral kurulmak isteniyor. Tüm Türkiye'yi arkamızda gördüğünüz çürük dağları kül barajlarıyla donatmak istiyorlar. Tüm fosil yakıt projeleri iptal edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz dendi bu eylemde ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlar Aliada buluşarak kömüre ve fosil yakıtlı bir geleceğe dur dediler. Bunun yerine yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini savundular. Türkiye 50 ülke arasında 444 plajla mavi bayrağı İspanya'dan sonra en çok sahip olan ülke oldu. Mavi bayrakların yarısı ise Antalya'dan. Deniz suyu ve çevresinin temizliği ile güvenliğin kriterlerine dayalı olarak plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülü bu mavi bayrak. Ve 588 plajla bu ödülü İspanya kazandı. İspanya'nın ardından da 444 bayrakla Bu yıl da ikinci sıraya yerleşti Türkiye, 21 marina daha mavi bayrak almaya hak kazandı Türkiye'de. Türkiye genelinde ise en çok mavi bayrağın sahibi ise turizm cenneti Antalya. 2016 yılı hedeflerini yakaladıklarını belirten Türkiye Çevre Eğitim Vakfı yani TÜRÇEV Antalya Koordinatörü Lokman Atasoy Antalya'nın mavi bayraklı 201 plaj, 5 marina ve 5 yatla Türkiye'de birinci olduğunu ifade etti. Ataşoy Antalya'nın ardından Muğla 100 plajla, 7 marina, 3 yatla ikinci, İzmir ise 47 plaj, 3 marina ile 3. sıraya yerleşti. Antalya olarak mevcut mavi bayrak sayımızı ve niteliğimizi koruyup sonrasında da bu sayıyı arttırmak öncelikli hedefimiz. Bunun başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz diye konuştu kendisi. Tabii ki mavi bayraklar çoğalırken bir yandan da turizm giderek inişte görünüyor. Çünkü ne kadar çok yapılaşma, ne kadar çok ülkenin Cennet her köşesini yollarla, santrallerle, yapılarla donattığımız takdirde turizm ve güzellikten eser kalmayacak. Sular tertemiz olsa bile. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazaliangesnan, Uygar Özel Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten Boş Gezegenin Geleceği programını sundu. Boş Yaşam İçin Teknoloji. Açık Radyo program destekçisi olun